Doğan görevi mi yani yeni, Mesela yeni bir çocuk doğdu, görev ne yapmalıyız ona karşı? Babanın görevini. Bizim görevimiz yani. Babanın, görevi. Babanın, görevi. Babanın görevi çocuğa karşı her şeyden önce bir hafta içerisinde ona yani en güzel isim seçmek. Ve öbür dünyada biliyorsunuz herkes güzel ismiyle iftihar edecek. Ve Güzel bir baba çocuğuna güzel bir isim takmadığı zaman öbür dünyada o çocuk babasına davacı olacak. Dolayısıyla bir Müslüman çocuğu olduğu zaman ister kız olsun ister erkek olsun İslam'a yakışır ve güzel hani kötü kötü manalı bir isim olmayacak. Daha doğrusu çok güzel mana taşıyan isimler koymak ve Allah katında en güzel isimler yani Allah'a nispet edilen isimlerdir. Ey Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim gibi şey. Tamam mı? E, ve yahutta Muhammed ve Ahmet Ahmed ve kız ise işte Hatice, Ayşe falan e, bu sahabiye kadınların ismi yahut sahabi erkekler ismi olmazsa da manası manası eee nahoş bir manada ise bir sakıncası yoktur. Bu bir. İkincisi yine hafta içerisinde, aynı hafta içerisinde o güzel ismi taktıktan sonra e, bazı alimler demişler ki Sağ sağ kulağa ezan okunur, sol kulağa e, kamet getirilir. İmam El-Bani Rahim Allah diyor ki bu hadis zayıftır. Yalnız diyor sağa ezan okumak e, bu hadis diyor şahitleriyle hesendir diyor. O zaman ne yapar? Sağ kulağında ezan okur. Yalnız daha başka alimler diyorlar ki bu hadis zayıftır. "Hatta sağ kulağa bile ezan okunmayacak. Ne sol kulağa kamet ne sağ kulağa ezan." Eğer ezan ve kamet okunmayacaksa o zaman güzel bir isim haftayı içerisinde sünnet yapılır eğer erkekse. Kızsa gene biliyorsunuz sahih görüşe göre kız da sünnet yapılır. Sahih görüşe göre erkekler erkek olanlar yani olan çocuk ve kız çocuğu e, sünnet yapılır. Ama bizim iklimimizde genelde kadınlar yapmıyorlar ama gerçekten sünnette sahih görüşe göre erkekler ve kadınlar yapılır. Bu bir ikinci e, üçüncüsü sünnet yapıldıktan sonra güne e, hafta içerisinde ona akika yapılır. Erkekler için olan çocuk için iki koyun veyahut da iki e, iki ne diyorlar ona koç iki koyun veyahut da iki koç ve da iki keçi neyse tamam mı fark etmiyor çünkü burada şart koşulmuyor yani diğer şeyler gibi şart koşulmuyor ama ne kadar güzel saçlar çok daha iyidir eğer kız ise bir koyun ve da bir keçi bir keçi ve da bir koç kesilir e, yine bu hafta içerisinde ne yapar Saçlarını keser, o saçların ağırlığı kadar Gümüş değerinde sadaka verilir. Başı mesela saçını kesersin Ondan sonra onu dartarsın, o Ağırlık kadar Gümüş değerinde sadaka olarak verirsin Veyahut da bir 100 riyaz olarak bir fakire verirsin. Vermezsen Bir sakıncası yoktur. Hatta bazı alimlere göre akika vaciptir. Bazı alimlere göre sünnettir. Bazı alimlere göre sünnet bile değildir. Örneğin Hanefilerde hanefilerde akika sünnet değildir. Şafiilerde ve başkalarında sünnettir. İmam Elbani Rahim diyor ki akika vaciptir. Allah alem.